Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Soru soruldu. İki secde arasında tekbir getirerek eller kaldırılır mı? Ve birinci tahayyattan kalkarken, ayağa kalkarken tekbirle eller kaldırılır mı? Öncelikle iki secde arasında tekbir getirildiğinde elleri kaldırma hususunda Rivayet vardır. Böyle bir sünnet var, evet. Her tekbirle birlikte ellerin kaldırıldığına dair de rivayet vardır. Bu hususta sahih deliller var. Her ne kadar bu hiçbir tarafta görülmese de, yani iki secde arasında tekbir getirirken ellerin kaldırılması çok az kişi tarafından yerine getirilen bir sünnet olsa da, Evet, peygamberimizden nakledilen rivayetler arasında bunun delili vardır. Biz bunun e, YouTube'da nasıl namaz kılmalıyım isimli çalışmamızda anlatmıştık. E, merak edenler bu e, çalışmamıza bakarlarsa orada delilleriyle birlikte ayrıntıyı görebilirler. İkinci ikincisi ise tahiyattan ayağa kalkarken elleri kaldırma hususunda da yine delil vardır. Eller kaldırılır ve sünnettir. Yani namazın sünnetlerinden e, e, sünnetleri olduğu hakkında bu hususta da delil var. Tabi insanların bunu yapıp yapmaması ya da e, camilerde bir takım yerlerde görülüp görülmemesi e, önemli değil. Yani Peygamberimizden bunlar hakkında rivayetler vardır. E, dediğim gibi Youtube'da bu konuda e, detaylı Açıklama yapmıştık. Video çalışmamız var görüntülü. İnşallah onu seyrederseniz o, e, nasıl namaz kılmalıyım e, çalışmamızı bütünüyle izlerseniz namaz hakkındaki bütün sünnetleri orada görüntülü olarak bulmuş olacaksınız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.